kiyor <gülüyor> hocamlar. Allah Allah. Ben de sorunlarız ama. Tamam, tamam. tamam Şimdi ha tamam. <gülüyor> ben gelmeyince ses. Tamam Bismillahirrahmanirrahim.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 Vahyal al-Hadi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vşer al-ımmori muhtesatı ha. Vkull muhteset bidâ. Vkull bidâtın zâllâl. Vkull zâllâlîn fi nari. Agâdan Allahu ve iya Rabbim bizi ve sizleri ateşten koru. Geçen haftaki dersimiz Haya hakkında hayanın mukaddimesi niteliğinde zikrettiğimiz kısmı idi. Derste de zikrettiğim gibi bazen herhangi bir meseleyi işlerken imanın cüzlerinden, şubelerinden olan bir meseleyi işlerken onun ana başlığını zikrediyoruz. Ondan sonra o ana başlıktan sonra gelen o ana başlığı oluşturan teferruat üzerinde duruyoruz. Nasıl ki iman bir isim olarak zikredilir, sonra da bunun lazımları zikredilir. Ana şartı olarak mesela deriz ki imanın şartı altıdır deriz. Halbuki iman yetmiş küsur şube'dir. Alası la ilahe illallah ve ednası imatatul eda'anit derken bir rakam vermeyiz. Çokluğa delalet eden yetmiş küsur şube'dir deriz. Hadiste de en üstünüyle en ednası, en alasıyla en ednası aşağı seviyesindeki zikredilir. Sonra bunun arasına ne giriyorsa deriz. İman Allah'a iman derken, bunu altı esas üzere biz ayırırız. Sonra İslam'ı anlatırız. İslam'da beş şart tıraizdir deriz. İslam bu beş şart üzerine bina edilmiştir deriz. Devamlı sohbetlerimizde tekrarladığımız bir söz var. Hiçbir zaman bu kelimeleri iman, İslam, tevhid, tek manaya delalet eden kelimelermiş gibi anlamayacaksınız. Her birinin birbiriyle müşterek, ortak, beraber olduğu, bazen de ayrıyeten zikredilmesi gerektiği, bilinmesi gereken yerleri vardır. Zaten yolda giderken, nerede yol kavşağında birleşiyorlar, nerede ayrılıyorlar, hangisi hangisinin altyapısı olduğunu gösteriyor. Cibril hadisiyle ele al Cibril hadisindeki imanın İslam'ın şartının ayrı ayrı zikredilmesi ayrı şeylermiş gibi bir anlam veriyor. Ama Abdülkays kabilesinin elçilerine anlatılan, onlardan nakledilene baktığınız zaman size dört şey emrederim dört şeyden alıkorun derken birisi Allah'a iman etmenizi emrederim. Bildiniz mi Allah'a iman etmek ibadeti nedir derken anlatıyor. Aynen İslam'ın şartındaki esasları zikrediyor. Burada görülüyor ki Allah'a imanın izahı yapılırken İslam'ın şartlarındaki şartlar zikrediliyor. Ayrı değilmiş. Aksine İslam'ın şartları imanın şartlarından Allah'a imanın izahı şeklinde geliyor. Bunlar münasebetine binaen ayrı ayrı yerlerde farklı sorunları gündeme getirmesinden dolayı böyle zikredildiğini Düşünmemiz gerekir. En azından bunu Cibril hadisinin sonunda hani soruları soruyor, cevapları alıyor, tasdik niteliğinde sözler söylüyor, çekip gidiyor. Arkasından Allah Resulü diyor ki bildiniz mi bu kimdi diyor. Buradaki sözü daha manidar. Ömer diyor ki Allah ve Resulü en iyi bilen. O Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi diyor. Demek ki Cibril hadisindeki zikredilen şeylerin hepsinin hasreten imanın şartları, İslam'ın şartları ve ihsan dediğimiz şey sonra kıyamet emareleri anlatılıyor. Bunları bir din adı altında toplayıp o size dininizi öğretmeye geldi. Yani Cibril'dir size dininizi öğretmeye geldi diyor. O zaman biz bütün bunları genel anlamda din kelimesinin altında zikredebiliriz. Bazen öyle vardır ki bunları imanı cüzleri olarak teker teker ele aldığımızda en üstünü la ilahe illallah derken onu bir başlıkta ama onlarca başlığa ayırıp onun birçok teferruatı demeyeceğim çünkü teferruat kelimesi e, aslın yanında önemli olmayan şeylere verilen isim olarak zikredildiği için yanlış anlaşılacak La ilahe illallah'ın lazımları yani o lazımlarla ancak o kelimenin muhteviyatı için dolduruluyor kamil bir şekilde anlaşılıyor ve yaşanıyor çünkü mücerreden sadece teleffuzu kastedilmiş olsaydı maksadın muradın aynen ismi, müsemması birbirine katılmış vaziyette her kim men kare la ilahe illallah bekalal cennet, her kim la ilahe illallah derse cennete girer sözünü ismini müsemmasından soyutlayıp ayırıp sadece o harflerin oluşturduğu kelime cümleyi telaffuz etmekmiş gibi anlaşılıp mücerdet bir teleffuzun bunun anlamı olduğu düşünülür. Her kim La İlahe İllallah derse cennete girer şeklinde anlaşılır. Eğer bunu bir bütün olarak böyle anlarsak buna yanlış diyoruz. Ama hiç mi La İlahe İllallah demenin mücerdet bir teleffuzun faydası yok? Tabii var. Yani bütün gerçeklerinden teczi edilmiş, su soyutlanmış olduğu halde garazı, maksadı muradı bu kelimeyi telaffuz etmemekte olsa sadece bir korkuyla da söylenilmiş olsa bu kelimenin o anlık bile sahibine kazandırdığı yani faydası dokunduğu yerler vardır. En azından malı, canı, ırzı emanda olur. Yani korkarak bile dese ilk anda bu kelimeyi böyle telaffuz etsen aynen Ubadetü ibn-i Samet'in rivayette olduğu gibi. Yani Usame bir seviyede gitmiş oldukları bir seviyeyle birisiyle karşılaşır. Tam kaldırıp kılıcı adamın kafasını koparacak. Adam La ilahe illallah diyor. E, duygularla hareket edip gördüğümüz şekliyle muhakemeye tabi tutarsak o adam korkudan dedi bunu. Namıcımı yok. Ee, ama bu hareketi Usamiye'yi cidden rahatsız ediyor. Neden? Allah Resulü'nün tedris halkasında olan, onun eğittiği bir insan e, herhangi bir şekilde anlık bir hata ile bir iş işlese bile onu hemen akabinde düşündüren onun vicdanını rahatsız eden bazı hareketlenmeleri istedecektir. Anlık bir hata yapar, zina eder, gider itiraf eder. Bir yanlış yapar, doğruyu seçemez, rahatsız olur ama gelir bunu anlatır, telafisini ister. Aynen Usame geliyor, böyle böyle diyen birisini ben öldürdüm der, Allah Resulü'nü anlatıyor. O da diyor ki sen la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün diyor. Allah Resulü bunu o kadar tekrarlıyor ki Usame diyor ki keşke bugüne kadar Müslüman olmasaydım diye temenni ettim diyor. Yani bu yaptığım hatayı nasıl telafi edeceğim kaygısıyla. Yine de kendisini müdafaa edecek bir şeylerin herhalde itmesiyle ama ey Allah'ın Resulü o bunu korkudan dedi diyor. Yani kim olur olsun mücellet bir görmeyle o anı adamı la ilahe illallah deyişine ha bu korkudan dedi deriz. Buna rağmen Allah Resulü yani görünüşte kanaat böyle hakim bile olsa var kalbini yarsaydın diyor. Göğsünü yarıp baksaydın diyor. Ha, demek ki göğsünü yarıp bakmak bizim işimiz değil. Ama bu kelime bu haliyle bile Teleffuz eden kişiye eman veriyor, malını, canını, ırzını emana alıyor. Yani bu kelime katiyetle fayda vermez de demeyiz ama ale ıplakta bu kelimeyle yetinmenin yanlış olduğunu, bu kelimeyi teleffuz fayda verir ama ila nihaya, yani hayatın sonuna kadar bu kelimeyle yetinme yanlış olandır. Ha, belki bu şeytanın oyunlarından bir oyun mücerred bir teleffuzu la ilahe illallah diyen cennete girer sözüyle avutuyor. Senin daha çok sapıtmanı sapıtmanda sana kolaylık vermesi için bir iç yani vicdan uyumluluğu hissediyorsun. Her kimin son sözü bu olursa da cennete girer diyor. Biz şimdi son sözün hayatın devamındaki haliyle bizzat birebir irtibatlı olduğunu yakalayamıyoruz yani hayatın boyunca ölünceye kadar isyan et terbe açık can gelmeyince kapı kapanmaz bunlar da mutlak ifadelerdir hayatın boyunca böyle yapıyorsun en sonunda ben la ilahe illallah derim Der misin? E, Firavun bile demiş. Demek ki mani olan yok. Ama o söz fayda verir mi? Orası sorundur. Allah Azze ve Celle bile Firavun için şu an mı artık? Yani ben Musa'nın, ben İsrail'in Rabbine inandım deyince şimdi diyor. Hatta gelen hadis şeritte Cibril diyor ki Muhammed o anki hali bir görseydin diyor. Allah'ın rahmetinin ona kavuşmasından rahatsız oldum, kum alıp ağzına tıkıyordum diyor. Yani sahilden kum alıp Firavun'un ağzına tıkıyordum. Bu kelimeyi söyleyemesin diye diyor. Tabii hiçbir zaman insanların yani Allah'tan gayrı bizim mahlukatın ne düşündüğü, ne hissettiği önemli değildir. Allah Azze ve Celle'nin o meseleye dönük verdiği hükümler yani sünnetullah geçerlidir bununla anlatmak istediğim haya işte imandan bir cüzdür e şunu parantez içinde zikredeyim nasıl ki iman kalple tasdik, dille tasdik azalar ile tasdiktir Aynen de tevhidi gerçekleştirme, kalple birleme, dille birleme, azalarla birleme ile geçerlidir. Hem Allah'ı birleme, senin imanının cüzleri sayılan amellerde Allah'ı birlemedir. Burada imanı tevhidin altyapısı kabul edip Allah'ı bilmek onun üstünde birleme. Bunun ikisini bir arada düşünürseniz Haya imandan bir cüzdür diye girdik. Yani hiçbir zaman hayayı sair ameller gibi kendisine ait bir cüz kendi dairesi içerisinde düşünülür demiyoruz. Biz sadece hayayı kendi dairesi içerisinde anlama çalışıyoruz. Anladıktan sonra da Geçen hafta derste dediğim gibi hayayı iman 70 gözül şurbedir deyip en ala en adına zikrettikten sonra haya da imandan bir cüzdür diyor. Ondan sonra bir hadis-i şerif zikrettik. İmandaki cüzlerle amellerle haya karine karin kılındı, arkadaş kılındı birisinin varlığı öbürküsünün varlığına yokluğu öbürküsünün yokluğuna delalet eder bu da gösteriyor ki amel burada aa, genel bir ifadeyle geliyor hayanın imanın cüzlerinden olduğu gibi bizatihi aynen de sair amellerin de neyi? hayat unsuru ruhu niteliğindedir dedik çünkü haya her amelin hayatıdır onun ruhudur haya ile kopuk Yapılan ne olursa olsun eğer bir şerse yapılan hayanın noksanlığıdır. Yaptığın iş görünüşte hayır. Yani birisine sadaka vermek hayır mıdır? Riyayla vermek o amel bizzat hayır olmasına rağmen riayla vermek o ameli götürür. Bu da bu da hayanın noksanlığıdır. Eğer Rabbi kendisine ellerini açıp kaldırıp ondan istediğinde onun ellerini boş döndürmekten hayal ediyorsa, onu hesapsız bir şekilde rızıklandırıyorsa, istediği hacetini veriyorsa, o insan Allah'ın kendisine verdiği nimetini öyle diyor. وَمِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bizim ona verdiğimizden verdikleri diyor. Yoktan kendiliğinden elde ettiği bir şey değil bu. Ha, onun kasasından alıp birilerine verirken bunu ile riyayı karıştırarak ve karşısındaki karşısındaki minnet altında bırakarak bunu yapman öyle diyor. Ya eyvallezine amenu, la tubtilu sadakatukum bilmenni vel eza'n. Sakın sadakalarınızı infak ettiğiniz şeyleri verdiğiniz kişiyi minnet altında bırakarak ona eziyet edip amellerinizi iptal etmeyin diyor. Yani boşa götürün. Onun için yapılan şer bir iş de olsa onda haya yoktur. Hayır da olsa onu batıl edecek bir şey varsa yine hayatının yoksunluğu yani yokluğu vardır. O zaman ne düşünmemiz gerekir dedik. Haya her amelin hayatıdır. Çünkü müştak olduğu kelime de budur zaten hayanın. Yani o cesedin ruhu niteliğindedir. Binaenaleyh her amel de haya bizzat ruh olduğu gibi o ameldeki varlığı, hayanın nüfuzu olması gerektiği bazen taaddüt edebiliyor. Yani çeşitli olabiliyor. Ne haya sahibi olan kişide ne de hayal duyulması gereken yerde Bu farklı olabiliyor Bu anlaşıldı mı? Yani haya sahibi olarak benden Farklı seviyelerde olabilir Haya edilmesi gereken şeye dönüp de Farklı olabilir Buna Geçen derste verdiğimiz bir örnek vardı Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir geliyor Aynı halde incu açık bir şekilde oturuyor İstifini bozmuyor. Ömer geliyor, yine istifini bozmuyor. Osman gelince toparlanıyor ve kapatıyor. Allah Resulü'nün hayasını biz, yine herhalde sadece mealen zikredip geçmiştim. Ayşe Validemiz Allah Resulü'nün hayasını anlatırken, o diyor, evinin en ücra köşesinde bir odasında oturan, bakire bir kızdan daha hayalıydı diyor. Allah Resulü böyle bir hayat sahibidir. Onun hayasında haşa, kella, itam edecek hiçbir yer yok. Ama Ebu Bekir geliyor, istifini bozmuyor. Ömer geliyor, istifini bozmuyor. Osman girip toparlanınca Ayşe validemi taaccüp ediyor. Ee, Ebu Bekir de Ömer de kayınpederi. Osman damadı. Ey Allah'ın Resulü Ebu Bekir geldi Ömer geldi halini hiç bozmadın ama Osman gelince diyor toparlandın. Ayşe meleklerin dahi hayal ettiği birisinden ben etmeyeyim diyor. Şimdi Resulün hayasına bak demek ki o mesele o halde Ebu Bekir'in Ömer'in yanında kıpırdamadı ama Osman gelince toparlandı. Yani hayal edilene karşı da bir derece farkı mutlak olabiliyor. Haya eden de, de olur, onda değenden de olur. Buna bakarak burada biz hayayı sair fıtratlar, fıtri hasletler gibi haya fıtraten bizde yani cibilliyeten olan bir şeydir. Aynen konuşma hasleti, sevme hasleti, korkma hazret hasletleri gibi yani bizde fıtraten olan bir varlıktır. Bunu mutlak hepsinde olduğu gibi bunda da bilmemiz ama sahillerine nispeten bunun temiz edildiği, ayrıştırıldığı bir şekli var. Yine çokça bahsettim. Abdukayız kabilesinin elçileri içerisinde Eşec diye birisi vardı. O Allah Resulü'nün yanına geldiklerinde Gruptaki olanlar acele o halleriyle gidiyor, yani elbiselerinin toz toprak içerisinde terden kokmuş bir halde ki çölde yolculuğu düşünün. O vaziyette Allah Resulü'nün huzuruna çıkıyorlar. Ama eşeç çadıra giriyor, temizleniyor, yıkanıyor, elbiselerini giyiyor ve Allah Resulü'nün yanına öyle çıkıyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona girdiğinde اِنَّ ف۪يكَ لَهُلُقَيْنِ Yani ve hasleteyni diyor. Sende iki güzel şey var. Yani iki haslet var. يُحِبُّهُمَ Allahu Allah onun ikisini seviyor. Allah'ın sevdiği hasletlerden. Baal kultu dedim ki diyor mahhuma onlar nedir? Kal el helmu ve yumuşaklık ağır başlılık ve haya diyor. Diyor ki şeyun jubiltu alehi. Yani şeyun xulüktu khl alehi. Ey Allah'ın Resulü o bende yaratılışından var olan bir şey mi diyor. Evet. Yaratılışından olan şey diyor. Cümleyi atlayarak şey yaptım. şeyun etekallako Yani o bende yaratılıştan var olan bir şey mi yoksa benim kesbi olarak elde ettiğim bir şey mi diyor. Karela, bel, bel cubil <gülüyor> ta'alehi. Bilakis onunla senin yaratılışından var onlar diyor. Başka bir şeyde de kadimen kâne fiyye ev hadisen yani önceden bende var olan bir şey mi? Yani şöyle diyebiliriz. Müşrik de var mıydı? Yoksa yeni mi? Kalebel kadimen Yani önceden de vardı. Kurtul ben de dedim ki diyor. Elhamdülillahi cebeleni cebelani ala hulqaini yuhibbuhum allahu. Allah. Allah'a yani beni sevdi iki haslet üzere yaratan Allah hamdolsun diyor. Şimdi burada her haslet yaratılıştan insanda vardır. Fıtrat derslerinde bunu çokça duyarsınız onu bozmadan selametli bir şekilde veya terbiye ederek geliştirme bozma ifsad etme ananın babanın eline bırakılıyor. Genel anlamda kullu mevlud kullu mevlud yenuldu ala fıtra, her doğan fıtrat üzere doğar derken Herkes yaratıldığı hasletlerle beraber doğar. Bazıları gelişmiş, bazıları geliştirilmeye muhtaç. Yani eğitilme, terbiye edilme muhtaçtır. Hepsi böyledir ama buna rağmen hayanın burada da sair hasletlerin üzerinde bazılarının hele veler ki sair birçok haslet bozuk da olsa mutlak onu doğruya götüren bir yanı vardır. Bunun am, genel, mutlak, sınırsız oluşunu nasıl anlıyoruz? Geçen derste dedik el hayru kullu el haya u kullu hayır hayanın hepsi hayırdır dedik. Şimdi nerede olursa olsun hayanın olduğu yerde mutlak hayat vardır. Eğer o hayat olan şey kendisini açığa çıkarıp inkişaf edip yayılabilirse mutlak sahiplerini de nüfuz altına alacaktır. Ve onlara da tesir edecektir. Bazen hayanın bir kısmı vardır, bir, ye, bir ameldeki vardır. Ama sahir bir amelde bunu göremezsiniz. Buna da neyi örnek vermiştik? Ee, mesela Araplar o zamanki Araplar yani bizde şimdi bazı ırkçılık sebebiyle işte Türk misafirliği, Türk cömertliği şöyledir. Yani cesareti. Bunun ırkı bir haslet olarak gündeme geldiğini söylerler. Araplarda hayayı aynen böyle düşünürdü. Cahili Arapları. Hatta amcasını öldüren birisinin arkasına düşen sahabe için Huneyn Harbi'nde adam kaçıyor. Arkadan bu kovalıyor utanmıyor musun diyor. Niye kaçıyorsun? Yani karılar gibi. Sen Arap değil misin diyor. Adamı yakalıyor, öldürüyor. Yani öyle olmuş ki artık o hasletle o toplum içli dışlı olmuş. Onu ırkı bir haslet biliyorum. Böyle düşünüyorum. Bakıyorsunuz yalanda haya hakim. Ama bakıyorsunuz nikahta. Hayanın zerresini göremiyorsunuz ki. Mikanın en pis çeşidi onlar da var dedik. Ama yalan söylememedeki haya inanın Allah Resulü'nün nebi olarak ona seçti. Arkadaşlar olarak o topluma lazımdı. Hem de öyle lazımdı ki düşmanları bile yazıklar olsun sana. Şu ana kadar Muhammed'in yalanını mı yakaladık? Herkes hayal ediyor. Hatta Ebu Süfyan orada diyor ki, inanın diyor orada Muhammed'e yalan söyleseydim, kafiledekilerin hepsi buna sevinecekti diyor. <gülüyor> Neden? Çünkü nübüvvetin önüne bir perde çekeceklerdi. Yani deseydi ki Muhammed'in geçmişinde kral olan dedeleri var. Geçmişinde yalan söylemişti. Hatta şöyle bir söz söylüyor. Kıvırttığın tek yer orası yani bizim argo ifademiz de kıvırttığım yer tek orası oldu diyor Ebu Süfyan, Bukhari'den. Şu ana kadar adildi yalan söylemedi ama bundan sonra söyleyip söylemeyeceğinden emin değiliz diyor. Bunu kendisi de itiraf ediyor. Yani kıvırttığım tek yer oraydı diyor. Ama diyor ben Muhammed hakkında yalan söyleseydim hepsi beni takdir edecekti. <gülüyor> Ama diyor döndüğümüzde diyor herkes de beni rezil edecekti yalan söylediğim için diyor. Ha, bu neyi gösteriyor? O toplumun buna ihtiyacı vardı. Nebi'nin bu denli arkadaşlara ihtiyacı vardı. Yani haya hangi amelin içinde olursa olsun o amelden o kişi hayra ulaştırır. Çünkü hayanın her halükarda her halükarda her şeklinde mutlak hayır vardır diyor. O zaman bizler bunu şöyle iki başlık atarız. Hayanın vehbi dediğimiz, fıtraten sahip olduğumuz bir yönü vardır. Sonra da hayanın kesbi dediğimiz, yani emek vererek, gayret sarf ederek yani imanımızın hareketliliği içerisinde yapmamız gereken bir kısmı da vardır. Ama her halükarda hayayı her amelin daha geniş her işin terbiye kısmıdır deriz yani herhangi bir işi öğrenmek nasıl o mesleği öğrenmekse o yaptığın işte hayal sahibi olman da yani yaptığın bir işi hilesiz yapman, dürüst yapman orada kimseyi aldatmaman hakkına razı olman bir tabip olduğunu düşünün siz, doktorluk mesleğinde hipokrat yemini dedikleri bir yemin var. Hiç duydunuz mu bunu? Ha, ne anlama gelir? Mesleğini Şimdi terbiye edilmemiş insanların terbiyeli davranması için önceden yemin ettiriyorlar. Bak, terbiye edilmemiş insanların işlerinde terbiyesizlik yapmamaları için o insanlara önceden dürüst olacağım diye yemin ettirilir, ettiriliyor. Hipokrat yemini buna diyorlar. Güya bozulmayan, ters düşünmemesi gereken bir yemindir bu. Şimdi bizim hukukumuzda bunu tahlil ederek ele alırsan bir Bir şeyde sadık kalacağına dair yemin ettirilmez. Biat honoru. Biat olur, Biyat olur yemin ettirilmez. O işin terbiyesi verildiyse zaten onu Allah adına yapıyorsa katiyetle bir ad bilerek kasten bir arıza olmaz. Yani hastası kim olursa olsun Türkiye'yi düşünün seneler önce kapalı bir kadın doktora gidiyor. Hastalığından şikayetçi. Doktor hemen ne yapıyor? Hastanenin kapısından çeviriyor, bakmıyor, umursamıyor. Şimdi tabibin hastasının dini, ırkı olmaz. Olmaması gerekir. O onun hastasıdır, o da tabibidir. Öğretmenin, talebesinin ırkı, cinsiyeti olmaz. Olmaması gerekir. İşte bu hayaylangı. İyi bir tüccar olmak istiyorsan hayalı, iyi bir komşu hayalı, iyi bir çocuk hayalı, iyi bir eş hayalı... İyi bir vatandaş da desen ki biz buna vatandaş adını kullanmıyoruz, ümmetin bir ferdiysen haya, yani her yaptığın işte mutlak hayanın eserini görülmesi gerekir. Hem de hayanın ilk görüldüğü yer başta da zikrettiğimiz gibi, yani haya yüzün suyudur, yani hayatıdır. Mutlak eseri her halükarda görünüyor. Bakın bir insanın hayatını elinde mi görürsünüz? Hiç görünmez. Kalbindekini hiç göremeyiz. Kafasındaki de görünmüyor. Ayaklarında da görünmüyor. İnan yüzde, gözlerinde ve yüzünün mimiklerinde, tebessümünde, bakışında hainatil oyun dedi. Yani hain bakışların bu içinde görünür. Yani hiçbir amel yoktur ki hayadan Müstahini olsun ve sonra da o hayadan, o amelden hayır beklenirsin bu mümkün değildir. Ama o amelde haya varsa yani hayat vardır diyebiliriz. Haya varsa hayatta vardır. Amelde haya yoksa hayat yoktur o amelde ruhsuz bir ceset gibidir. Yani en azından hayır dolsa aynen aynen sadakada örnek verdiğimiz gibi o ameli geçersiz kılan, o ameli iptal eden, Allah katında zerre kadar kadri olmayan bir iş olarak görmemiz mümkündür. O zaman hayayı biz, nasıl Hipokrat yemininde öyle dedik, terbiye edilmeyen insanlardan kim terbiye edecekti? Terbiye edilmiş insanların, Terbiye edilmemiş insanların terbiye etmediği insanlardan terbiyesiz davranmamaları için istedikleri bir ahittir bu. Şimdi bir anneyi babayı düşünün. Ne kadar hayadan mahrumsa, hayadan mahrum bir ana, hayadan mahrum bir baba. Hayanın her ne kadar müktesef yani çalışarak elde edilen kısmı olsa bile en kötü olan tarafı fıtraten sahip olduğumuz aslın mayanın bozuk olmasıdır. Eğer maya bozuksa kesbi olarak elde etmek istediklerimizi elde tutamayacağız. Kar gibi edip gidecektir. Ha, Onun peşinde koşturacak bir istek de olmayacaktır. Duygu eğer tarif edildiyse duygu şöyle düşünün. Her amelin fıtri yönündeki duygu yönünü e, nasıl ki yemeden içmeden bahsederken insanın susaması gerekir ki su isteme arzusu oluşsun. Acıkması gerekir ki yani yiyeceği şeylerin peşinden götürsün, yeme ihtiyacı duysun. Haya da fıtreten zayi olmadıysa hangi amel gündeme gelirse gelsin haya onun isteklisi olacaktır. Sadece şerre karşı onun isteksizliğini görürsün. İşte bu da vicdanen rahatsız eden, insanı huzursuz kılan kısmıdır haya da. O zaman Bizim hayayı bir mektep olarak düşünün. Kendimiz de o mektebin bir talebesi olacağız. Çocuğumuzla beraber aynen o mektebin sıralarında oturma zorundayız. O zaman bunu birisinden öğrenerek hem de hayada hiçbir zaman insanı yanıltmayacak, zerre kadar saptırtmayacak, Tek örnekte gördüğümüz gibi Allah Resulünün buyurduğu gibi İnne ma buistu li ahlak. Bak ben şunun için yollanıldım. Bunun için yollanıldım diye nerelerde zikredildiğini duyarsanız ben makarim el ahlakı yani hayanın meyvesi olan bu şeyleri tamamlamak için yollanıldım diyorum. Yollanıldım diyor. Enne, e, innekele ala hulukin azim şüphesiz sen büyük bir ahlaki değerler üzerindesin diyor o zaman bizim yapacağımız tek iş doğrudan doğruya bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den talim etmek bunu bize aktaran kişilerden Allah Resulü'nün buna dönük meziyetlerini aktaran kitaplardan yani hadis onun sözlerinin meclisinden zerre kadar ayrı kalmadan ancak bunu gerçekleştirebiliriz. Ve hiçbir insanın da hayası katiyetle örnek olma mümkün değildir. Bakıyorsunuz öyle yerlerde hayal gündeme geliyor ki dini öğrenmede de hayayı mani olarak gösteriyorlar. Hayasızlıktan sakınmada bu kadar örnek gösterilmez ama dini öğrenmede hayayı hemen öne çıkarabiliyorlar. Katiyetle dini öğrenmede Hakkı söylemede, batılın karşısında durmadan, kötü şeyleri inkar etmeden şöyle düşünün. Geçen herhalde buradaydı yaptım, İslam'daki müdahale hukuku diye bir bas işlemiştik hatırlarsanız. Eğer bu haya yoksa müdahale hukuku da yoktur. Yani çıplak gezenlere neden çıplak geziyorsunuz diyemiyorsanız, Hayal noksanlığından onların da gelip bize neden kapanıyorsunuz demelerinin kapısını açar. Binaenaleyh biz hayayı fıtri bir değer olarak yakalamalıyız. Ne kadar bozulduysa bozulmuştu. Zararı nereden neresinden dönersen kâr mantığıyla bakacağız. Bunu telafi etme çalışmalıyız. İmkansız değil ama hiç de kolay olmadığını bilmemiz gerekir. Öyle bir şekilde atasözü olarak ifadelendirmişler ki geçmiştekiler hayaya burada huy demişler fıtri değerlere, can, can çıkar ama huy çıkmaz demişlerdir. Hele bizim toplumumuzda etrafa etrafımıza baktığımız zaman cidden zayi ettiğimiz bu hayal dediğimiz değeri geri kazanmada çok zorlanırız ve tesettürle de alakalı kısmını anlattığımda geçen haftaki derste de gördünüz ondan önceki haftalarda tesettür hakkındaki sohbeti de gördünüz bir, kadı, bir kız çocuğunu yetiştirirken tesettürlü Allah'a iman eden bunları yerine getiren bir çocuk olmasını istiyorsanız küçük yaşlar ona önce hayayı vermeye çalışın eğer onu hayadan soyduysak 12-13 yaşına balık olduğunda elbiseyi giydiremeyin. Ha, haya sadece kadına mı lazım? Erkeğe de lazım. Çünkü elbiseyi tesettür anlamında kullanırken Allah ne diyor? Elbisenin en hayırlısı takva elbisesidir diyor. Yani hayadır diyor. Erkeğe de lazımdır, kadına da lazımdır. Ama şunu iyi bilin ki. Ee, bazen bu rivayetin zayıflığına sebep aktarıyordum yine zayıf diyordum ee, verdiğim bir örnekten de rahatsız oluyordu Kadis, mesela diyor ki o rivayetten hayal güzeldir kadında daha güzel hadisin senedi zayıf diyordum ee, Anadolu'da bir genci delikanlıyı överken maşallah bak kız gibi hayalı diyordum bu da biraz rahatsız ediyordu atasözü olarak gelmiş ama az önce Ayşe Valdemiz'in hadisinde Allah Resulü'nün hayasını bakire bir kızın hayasından daha da yani Kamil diyor. Bu neyi gösteriyor? Cidden haya, hakikaten kadına da erkeğe de lazım ama haya kadında daha farklıdır. Ve dikkat ederseniz farklı, önemli ki şeytan da ilk defa kadınlardaki bu hayayı yıpratmaya çalışıyor kadını hayasından soyduğun erkeklerde erkekler de bitmiştir. Binaenaleyh yönünü yakalayıp ne kadar sağlam kalmış bozulmamışsa bizim fıtratımız hangi sebeplerden dolayı bozulmuşsa çocuklarımızı en azından bozmama zararın neresinden dönersen kardır deyip telafisindeyse kolay değil zordur. Ama imkansız değildir. Mutlak bunları kazanmamız gerekiyor. En azından bu denli hasletlerimizin cidden telafi etmede, tedavide zor da olsa en azından deriz ya tehlikeli bulaşıcı hastalıklar ortaya çıktığında yayılmasını önlemek için ne yapıyoruz Ahmet? Karantinaya. Bari o kötü yönlerimizi karantinaya alalım. Bize bulaştıysa çocuklarımıza bulaşmasın. Bize bulaştıysa bir başkasına bulaşmasın. Ama ne yazık ki hayal da çocuklarımızı eğitmede bizim kullanacağımız bir malzemedir. Evet. Bu ilerideki bablara intibak için bir girişte. Ee, tabii ki her amelde hayanın nüfuz ettiği, tesir ettiği yönünü bilerek hareket etmemiz örneklerle daha iyi anlaşılmasını sağlar. Ama iyi bilmemiz gerekiyor ki hiçbir amel yoktur ki onda hayanın nüfuzu olmasın. Yani aramamız gerekir. Namazda hayayı nerede arayacağız? Örneklendirebiliriz. Allah bunun örneğini veriyor. Allah Allah bir sivrisineğin kanadından bile sivrisinekten örnek vermekten sakınmıyor. Ha. Veyahut yürürken haya bunun neresinde? Konuşurken haya bunun neresinde? Değil mi? Oruç tutarken haya bunun neresinde? Komşumuzla, komşuluk yaparken haya bunun neresinde? Mutlak orada haya var. Ama biz farkında olmayabiliriz. Bu ya biz düşünerek, okuyarak elde ederiz. Ve ot da bunu bizden evvel bilen bir Müslüman bizi uyararak yani müdahale hukukuyla bunu bildirir. Evet. Peki. Soracağınız bir şey varsa buyurun.